Sevgili dinleyenler merhabalar. Bu hafta Uğur Mumcu Haftası biliyorsunuz. Türkiye'nin büyük yazarı, büyük kalemi Özlem'le, hasretle andığımız Uğur Mumcu ilgili hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapıldı. Paneller düzenlendi, konferanslar düzenlendi. Bu anma etkinliklerinde Uğur Mumcu'ya ne büyük ihtiyacın olduğunun altı çizildi. Ben de çeşitli yerlerde konuşmacıydım. Şu anda da Cumhuriyet Gazetesi'ndeyim. Uğur Mumcu Cumhuriyet Gazetesi'yle de biliyorsunuz özdeşleşen isimler arasındaydı. Bugün Uğur Mumcu'yu konuşacağız. Uğur Mumcu'nun gazetecilik anlayışını konuşacağız. Yanımda çok değerli meslektaşım Aykut Küçükkaya var. Aykut merhaba. Merhabalar, Aykut işte bu Konferanslarda, panellerde ben hep şunu söyledim. Yani acaba e, Urmumcu bugün yaşasaydı neleri yazardı diye. Biliyorsun Rabıta kitabı çok önemlidir. Rabıta kitabıyla e, aslında bugünün bir fotoğrafını ortaya serdi. Hakikaten <gülüyor> Uğur o dönemde yazdığı yazıları, e, kitaplarını e, okuduğumuzda bugünkü bu fotoğraf karşı devrim ve emperyalizmin işbirliği içinde Türkiye'yi nasıl e, sarmaladığını çok net e, şekilde ortaya koymuştu. Maalesef bugün e, onun sonuçlarını yaşıyoruz. Neyi yazardı diye düşünüyorum. İşte herhalde Yasin Elkadı'dan mutlaka söz ederdi. AKP'li bazı bakanlardan mutlaka söz ederdi. Özel finans kurumlarından. Türkiye'yi saran tarikat ve e, bu Yeşil Sermaye e, grubundan. E, bu yeni sermaye cemaatlerin grubunun devlet cemaatlerin devletlere geçirmesinden yeni sermaye grubunun artık Türkiye'de rantın olduğu her alanda e, suyun başını tutmasından söz ederdi diye düşünüyorum. Aslında bu başlıkları tek tek açmak mümkün yani. Bugün yaşadığımız e, süreci tek tek açmak mümkün ama e, şunu sormak istiyorum öncelikle Aykut sen de Uğur Mumcu'nun gazetesinde e, yazıyorsun çok önemli haberleri imza atıyorsun 18 yıl geçmiş aradan evet. ee, ve Uğur Mumcu'nun katillerine ulaşılamamış. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? E, ulaşılamamış derken e, ulaşılmak istenmiş mi? Tabii ilk önce bu soruyu sormamız gerekiyor. Biz 2011 yılında bu soruyu sorduğumuzda bunun yanıtını e, çok rahatlıkla evet diye verebiliriz. E, zaten 2002 yılında AKP iktidara geldikten sonra böyle bir e, bu cinayetin de üzerine gideceğini, bu suikastın üzerine gideceğini falan biz zaten e, ben şahsen beklemiyordum. Böyle e, ve 8 yıllık e, AKP iktidanda da Urumuncu cinayetiyle ilgili bir adım yol alınamamıştır. Urumuncu kimdi? Urumuncu e, bizim gazetemizin bir simgesiydi. Cumhuriyet Gazetesi'nin simgesiydi. Araştırmacı gazeteciliğin simgesiydi. Evet. E, Türkiye'nin en önemli yazarlarından bir birisiydi. <gülüyor> Dün de gördük ki esasdan e, demek ki bir yaşla e, hiçbir şeyle de alakası yok bu sevginin. E, i̇nsanlar e, yine de e, uğurluğumcu çok düzgün e, çok objektif ve e, çok önemli bir gazetecilik yapmış bu ülkede. Dünkü törenler e, Ankara'daki törenler bütün illerdeki törenler bize onu gösterdi. Ee, tabii çok erken ayrıldı Urmuncu aramızdan. Evet. Urmuncunun en büyük özelliği neydi diye sorarsam bana. Urmuncunun en büyük özelliği muhabbettik aşkını hiçbir zaman içerisinde ölmemesiydi. Evet. Çünkü onun köşe yazıları yani bugünkü bizim bildiğimiz hani o köşe yazarları kendilerine hani köşe yazarı diyen insanlar e, gibi bir yazarlık yoktur Urmuncuda. Köşelerin hepsinde bir bilgi vardı, doğru, doğru. bir kaynak vardı. Evet ve e, bir haber amaçlıydı. Yani. Evet, haber, haber veriyordu, evet. bilgi veriyordu. Yani Amiant tabiriyle geyik yapmıyordu. Tabii ki. Yani orada e, birisine sataşıp da e, öyle e, rating, <gülüyor> şimdiki günümüzün önemli şeyi e, biliyorsun köşe yazarları birbirleriyle kavga ederek reyting, reyting yapıyorlar. Uğur yapıyorlar. yaptığı tek şey oradan da köşesinden de haber vermekti. Tabii bu işte bu gazetecilik e, gazetecinin asıl Gazetecilikte zaten bu yani böyle bir gazetecilik yaparsanız da işte böyle bir bombalı suikastte kurban gidebilirsiniz ve ama 20 yıl sonra dahi adınız böyle ee cenazede törenizde ee tekrar binlerce kişiyi bir araya getirebilirsiniz demek ki yani çok önemli haberler çok önemli kitaplar ee çok önemli tespitler yapmış zamanında köşesinden. Evet. Eee İ, i̇lginç bir süreç Aykut yani evet. şöyle, şimdi e, Uğur Mumcu'nun dönemde yazdıklarına bakıyoruz. İşte biz e, son 4-5 yıldır şunu tartışıyoruz. İşte, e, çok e, uzun yıllara dayanan bir proje ama e, Türkiye'de de artık yavaş yavaş bu konuşulmaya başlandı. İşte e, Büyük Ortadoğu projesi. Hatta daha üst e, bir e, projeden söz edersek tek dünya devleti, tek din burada bütün dünyanın özellikle Asya'nın, Avrupa Birliği ülkelerinin ve Orta Doğu'nun küçük küçük parçalara bölünüp sonra federasyonlar halinde bir araya getirilerek bir tek dünya devletine bağlanması. Emperyalizmin, işte bu dünyayı yöneten çok uluslu dev şirketlerin amacı bu. Şimdi Avrupa Birliği böyle bir birlik aslında. Orada işte uluslar bir federatif yapı altında bir araya gelmiş bu Orta Asya için benzer bir şey düşünülüyor Orta Doğu'da yine bir federasyon yapısı düşünülüyor ama önce buradaki bölgeleri yani ulusları küçük küçük etnik milliyetçiliği de buralarda hortlatarak parçalara bölmek şimdi biz bu sürecin önemli ayaklarından birini yaşıyoruz Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde uygulanan şey bu emperyalizm yoğun bir şekilde e, o toprakları e, Türkiye Cumhuriyeti'nin koparmaya çalışıyor. Evet. E, büyük o projesi diye de işte bu özetleniyor. Uğur Mumcu'nun o dönemde yazdığı şeyler önemli. Yani bu yapıyı evet. görmüştü. Evet. Şimdi şöyle burada e, son dönemdeki araştırmalarına bir göz attığımızda e, mesela e, Uğur Mumcu en son biliyorsun Genelkurmay'ın araştırmalarına gir, girmeyi izni almıştır. Orada girme bir araştırma yapıyordu. PKK üzerine bir araştırma yapıyordu. Ve e, PKK ile ilgili de çok önemli bilgilere e, ulaştığını biliyoruz. Ancak e, tabi bu bağlamda yine başka bir araştırması dinci örgütlerdi. Evet. Dinci örgütleri de çok yakından takip ediyordu ve e, bu örgütlerin e, yapılanmalarının Türkiye'yi tehdit eden hale geldiğini de e, köşe bunları çok defa uyaran yazılar yazmıştı Uğur ee, Zannediyorum ki herhalde ölümünün üzerinde de bu son dönemdeki e, hem bizim hani Kürt sorunu dediğimiz evet. artık topluma Kürt sorunu diye sunulan bu problemle ilgili olarak <gülüyor> Uğur bunun çok önemli belki de 93 yılı için çok erken belki de evet. diyebileceğimiz bazı bilgilere ya da çok önemli belgelere ulaşmış olabileceğini düşünüyoruz. E tabi şimdi Bunların hepsi bizim için bir e, soru işareti. Yani Acaba ölümünde yani bombalı suikaste ulaştığı bu bilgiler e, neden olmuş olabilir mi? Falan. Evet. Hala bunu tabii ki hem gazete soruyor, hem e, toplum soruyor, hem de şu andaki en son yapmış olduğu, son bir, yılı, bir yıldır yazmış olduğu yazıları da baktığımızda ee, herhalde 93 yılından sonra 93 yılında, 94 yılında, 95 yılında Uğur Mumcu yaşasaydı çok önemli, e, Cumhuriyet'te çok önemli dosyaları açacaktı gibi geliyor bana. Çünkü onun sinyallerini biz 90'lı yıllardan itibaren almaya başlıyoruz. Belli başlı belki yapılanmaları çözmüş olabilir. E, belli başlı bilgilere ulaşmış olabilir. E, işte, i̇şte Büyük Ortadoğu Projesi diyoruz. Büyük ortadoğu Projesi'nin belki geçmişine ne kadar belki o isimle olmasa dahi başka bir isimle bölgede yapılanmaya ya da Irak gibi tam böyle Ortadoğu'da yapılanmasını işaret eden verilere ulaşmış olabilir. Yani Uğur ölümünün ölümün üzerindeki sır kaldırılmadığı sürece biz de bu soruları sormak zorundayız. Soruyoruz da. Neden? E çünkü ortada da bir şeriatçı bir yapılanma var. Yani Türkiye'de yani artık e, siyasetçilerin sözlerinden yani dü, daha birkaç gün önce e, Arınç'ın söylediği bir söz yani bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başbakan yardımcısı evet. çıktı ve dedi ki ben dedi fetva aldım dedi ezan okunurken dedi artık konuşabiliyorum falan gibi bir söz söyledi yani e, düşünebiliyor musunuz yani Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği noktalar böyle bir noktalardır e siz bu konuda fetva alıyorsanız demek ki birçok konuda e, Fetva alıyorsunuzdur. Biz Türkiye'de 90'lı yıllarda şunu çok tartıştık. İstanbul'da acaba mahkemeler yerine kadılar var mı? Bu kadılarda gidilip e, bu dinci e, yapılanma içerisinde insanlar mahkemelerde sorunları çözecekler. Acaba böyle bir sorun çözüyorlar mı dediği zaman ya olmayabilir filan gibi böyle sanki şey yapıyorduk hep böyle bir ama yani 2011 yılında yani fetva alınıp böyle bir şey söyleniyorsa e, ama biz Bizim başbakanımız da tabii ki ulemaya sormak lazım demişti. Onun başbakan yardımcısı da tabii ki bunu söyledi. Yani karşı devrim evet. dediğimiz sürecin artık geldiği aşamaları da çok net görüyoruz. Yani. Ya, Uğulunca olsaydı bugün 2011 yılında acaba bu Arınç'ın bu söylemi üzerine bütün basın şu anda neredeyse suspus böyle bir söylemi bunu bir de fikir özgürlüğü, bir düşünce özgürlüğü olarak görülüyor. Yani bunu yazardı, kesinlikle yazardı yani. Evet. Aykut şimdi hani biraz daha netleştirirsek şimdi e, Uğur Mumcu'nun ölümünün üzerindeki sır perdesi kaldırılamadı. Hı. E, i̇şte o dönemde işte polislerin yaptığı açıklamalar, biz efendim bu sokakta Uğur Mumcu'nun e, oturduğunu bilmiyorduk şeklindeki ifadeleri vesaire. hani Detayına girsek belki programın sonu gelmez ama e, İsrail'in üzerinde duruyordu biliyorsun. Hani evet. Barzani-İsrail ilişkisi. Barzani'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki e, düşünceleri yani o, o bölgeyi nüfuz etme çabası İsrail'in peşmergeleri e, İsrail subaylarının eğittiği konularını yazdı ama sonra uzun yıllar bu bombalı saldırının ardında dinci örgütleri de yazdığı için İran'ın olduğundan evet, evet, evet. biliyorsun herkes şüphelendi e, ama şu anda ortada büyük bir de soru işareti var aslında e, ilginç olan şu şimdi Bugünlerde yani AKP iktidarıyla birlikte başlayan bir Ergenekon operasyonu var. Evet. Orada da sözde derin devletle mücadele ediliyor. Evet. Ee, ben şunu düşünüyorum. Bilmiyorum senin düşüncen ne. Ee, burada Ergenekonla yapılmak istenen, Ergenekon operasyonuyla yapılmak istenen aslında Türkiye'de aydınların susturulmasıdır. Net olarak. Yani Türkiye'nin emperyalizme karşı savaş veren Türkiye'nin çıkarlarının Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle Irak konusunda Orta Doğu konusunda çatıştığını öne süren Türkiye'nin başka açılımlara da ihtiyacı olabileceğini, Orta Asya'ya Türk Cumhuriyeti'ne açılması gerektiğini düşünen hem siyasette hem basında diyelim medyada hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki bu bağımsız özgür düşünenlerin ve hepsinin de e, temelinde e, Atatürkçü e, düşüncenin olduğu insanları e, şu anda Silivri'de zindanlara kapattılar. E, dışarıda bu düşünceni sahipleri üzerinde de adeta teröristliyorlar, işsiz bırakıyorlar vesaire. E, Uğur Mumcu yaşasaydı sanıyorum tam bu e, sistemin içinde olurdu. Evet. Yani hayatını derin devletle mücadeleye ayıran bir simge isim. Evet. Bugün derin devletin uzantısı olmakla suçlanıp e, o da Silivri'de olabilirdi. Ya da e, o da bizler gibi e, dışarıda tecrit altında, büyük baskı altında olabilirdi. E, sen ne düşünüyorsun? Yani o, o günden bugüne baktığında işte bugün Ergenekon operasyonu var, soruşturmalar sürüyor falan. Sanki aslında e, o dönemde Uğur Mumcu'yu katleden Evet, sistem. Bugün de Ergenekon operasyonunu sahneye sürdü. Yani Türkiye'nin asıl derin devleti şu anda hala iş başında diye düşünüyorum ben. Derin devleti iş başında ve AKP iktidarında nasıl bir derin devlet kuruldu? O da Ankara'daki en büyük soru işareti. Herkesin sorduğu bir soru işareti yani. Şimdi, şimdi önümüzde bir tablo var. İşte Uğur Mumcu'nun köşesinde yazan Mustafa Balbay kendi gazetesini bombalamak neredeyse bombalamak suçlamasıyla İlan Selçuk Mustafa Balbay bu operasyon kapsamında İlhan <gülüyor> Selçuk gözaltına alındı Yaş, yaşı dikkate alınarak serbest bırakıldı ve Mustafa Balbay neredeyse 2 yıldır tutuklu Tuncay Özkan Uğur çalışmış çalışmış aynı Ankara'da çalışmış bir gazeteci. O içeride şu anda. O da tutuklu. Yani Doğu Perinçek içeride, Ergun Poyraz içeride. Çok sayıda isim var. Çok sayıda isim var. Şimdi e, hani Favcı'nın işte içeri girmesi de aslında nasıl bir derin devletin farklı bir derin devletin nasıl çalıştığının da e, göstergesi yani. Bir yani burada mi? senle paralel zaten yani, Eğer Türkiye'de bir derin devlet varsa bu derin devlet aslında şu anda ee, geçmişte nasıl bu cinayetleri işlemişse, Türkiye'nin aydınlarını katletmişse, bugün de belki cinayetler vesaireler e, bu evet. bu dönemde uygulanmıyor ama bir başka sistemle yine bir e, yok etme, sindirme, e, ötekileştirme şeyini e, sürdürüyor yani. Şimdi bir şey, şey söyleyeceğim. Şimdi sana bir yani tüm çıplaklığıyla. Şimdi bir balyoz şey var bizim önümüzde. Şimdi ne oldu Türkiye'de? Balyozla ilgili büyük bir soru işareti 1 ay, ay öncesine kadar büyük bir soru işareti konuldu kamuoyunun ortasına. Çünkü 2003'teki bir planda 2008'deki bazı hastanelerden, işte 2006'daki kurulan bir dernekten bahsedildiği yönünde önemli belgelerle bir haberler yapıldı. Bunlar köşe yazılığına konu oldu. Ve kamuoyunun gündemine, televizyonlar da artık buna kayıtsız kalamadı. Özellikle CNN Türk. Diye, e, ve e, CNN Türk'te yapılan yayınlarda bu tablo ortaya konduktan sonra bir baktık ki plan 2008'de yenilenmiş şekliyle bir anda bir operasyon oldu. Şimdi yani böyle bir e, tablonun karşısında böyle bir yeniden bir operasyonla karşı karşıya kaldığınızda insan şüphe ediyor. Yani bu yani bir gazeteci olsun gazeteci şüphecidir zaten ve tamamıyla şüpheleniyorsunuz. Acaba diyorsunuz, esasdan hanif Avcı'nın söylediği şey doğru mu? Yani polisin içerisinde ya da askerin içerisinde cemiyetçi bir yapılanma çalışıyor, kamuoyunda oluşabilecek bu operasyonlarla ilgili, ergenekonla ilgili, balyozla ilgili o operasyonlarla ilgili kamuoyunda oluşacak bu ee, eksi onlar için eksi olarak görecek tabloyu yeniden artıya ye geçirebilmek için yeni bir operasyon mu yapıyor? Yani yani yaşadıklarımız o, bize olmayan delilleri mi arıyorlar acaba e yani? Değil mi? Hani e hayır, olmayan delilleri arıyorlar ya da e çürütülen bazı delilleri tekrar delil olması için bir çaba içerisine mi giriyorlar? Yani yaşadığımız süreç bize bunu gösteriyor şu anda. Yani Çetin Doğan'ın kızı çıktı ve damadı hem Amerika'da hem Türkiye'de önemli bir kimsenin belki Türkiye'de Sede Dergin dışında kimsenin tüm detayıyla okumadığı balyozu onlar çünkü bir, birebir babalarından dolayı okudular e bunun, buna CNN Türk ve gazeteler Aydınluğan grubu bakın önemli olan bir de bu da var yani evet. kimse buna kayıtsız kalamadı çünkü esasen ortada çok çelişkili çok çelişkili bir durum vardı Tamam bir plan vardı ama planın e, darbe mi değil mi tartışmasında esasdan bu balyozu çökertecek bilgiler, belgeler yayınmaya başladı. Evet. Ve bunun üzerinden de işte şu anda e, birçok meydada çok, çok flaş haberler görüyoruz. İşte şunlar öldürülecekti, bunlar yapılacaktı, Gölcük'teki işte donanmadan e, şöyle bir kazı yapıldı oradan bir şeyler bir çuvallar içerisinde belgeler çıktı evet. bu çuvallar içerisinde belgede bir cd bulundu evet. bu cd'den bir balyos planı çıktı aa bir bakmışsınız balyos planı 2008'den yenilenmiş <gülüyor> aa o zaman bugüne kadar kim e, sede dergin ne yazdıysa ya da e, CNN Türkiye'ye çıkıp e, Rodrik ailesi e, Çetin Doğan'ın kızı ve damadı kitapta ne yazdıysa bunların hepsi yalandı Hiçbir kuşku götürmez. Burada tabii ki gazeteci eğer yani şüpheci ise, evet. yani Allah Allah diyorsunuz, bir yani bir oyun mu var? Şimdi Peki aslında bu oyun evet. Türkiye üzerine mi oynanıyor? Evet. Artık bu buraya geliyorsunuz, bu sorunu sormak zorundasınız. Hakikaten önemli bir şey söylüyorsun. Hakikaten yani şu, e, net olarak şöyle bir e, resim var. Hakikaten işte sadece Baldızlı diye Ergenekon operasyonunda da e, soruşturması <gülüyor> sürecinde de bunu yaşadık. İşte birtakım bilgiler ortalığa e, yandaş basının üzerinden servis ediliyor. Evet. E, yandaş bas, basında bunlar yoğun olarak e, yazılıyor, çiziliyor. E, sonra onunla ilgili operasyonlar yapılıyor. Bir takım sinirler gözaltına alınıyor. Bir hukuki süreç, bir büyük mücadele başlıyor bu kez. Yani üzerinize atılan çamuru, pisliği temizleme noktasında, iftiraları temizleme noktasında deliller ortaya koyuyorsunuz. Bu delillerle bakın bunca şeye rağmen hani dinleyicilerimizin e, dikkatini çekmek istiyorum burada. Bunca büyük baskıya, bunca medya gücüne rağmen siz cılız da olsa sesinizi yükseltiyorsunuz. <gülüyor> Çünkü gerçek böyle bir şeydir aslında. Gerçeği hiçbir şeyle kapatamazsınız. O gerçek bir yerden filiz veriyor, uç veriyor. Tam kamuoyunda ya evet burada böyle bir şey yapmış İşte Kuddisi Okkur olayı. Evet. Ergenekon'un kasası dediler. Adamı e, zavallı adamı Allah rahmet etsin eşi güçlükle cenaze törenini evet. kaldırdı yani parası yoktu ergenlik onun kasası dediler yani gerçek bir yerden filizlenip uç vermeye başladığında bir bakıyorsunuz ben buna Türkiye'deki gerçek derin devlet diyorum işte Yani eğer derin devleti o, o anlamda kullanırsak o derin devlet harekete geçiyor ve birden dediğim gibi bir yerlerden kazı yapılıyor silahlar çıkıyor bir yerlere baskın yapılıyor planlar ele geçiriliyor ve tekrar bu yeni kazılar, sözde belgeler üzerinden yeniden bir e, medya e, şeyi, propagandası müthiş bir şey, e, baskı e, müthiş evet. bir karartma şimdi, <gülüyor> medya üzerinden. Da Balyoz'da da, da onu şimdi yaşıyoruz. Evet, evet. Balyoz'da tam bütün kurulu yapı çökmüşken yine tuttular bir yerleri kazdılar sözde. Oralardan bir şey çıktı. Onun üzerinde şimdi yeniden e, inşa etmeye çalışıyorlar e, bu süreci. Yani çok tehlikeli bir süreç ve bence Türkiye'yi çok kırılmaya götüren de bir e, ayrışma görüyorum. Sen, sen nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle şimdi, medyada da bu var. Yani. Şimdi Tuncay şöyle bir şey var. E, şimdi bir konuyu ben çok bir aileyle çok e, bir konuyu çok konuştuk biz. mesela. Yarbay Ali Tatar'ın ailesi. Hı hı. Yani e, şimdi Yarbay Ali Tatar'la ilgili o. Şimdi bu balyoz deyince hemen oraya aklım geldi. Aklıma geldi. Şimdi Tatar biliyorsun e, Yarbay Ali Tatar Poyraz köy soruşturmasında suikast soruşturması bu üst düzey komutanlara. Burada gözaltına alınan hastalığı cezaevine kuruldu. İtiraz etti. Delil olmadığı gerekçesiyle. Serbest bırakıldı. İkinci kez gözaltına alınmak istenirken bu kişi intihar etti. Yarbay Tatar. Yarbay Tatar intihar ettikten 19 gün sonra 19 gün sonra Emniyetten rapor geldi. Suikast notu Yarbay Ali Tatar'ın ait değildir diye. Emniyet kriminal dairesi. Yani bu soruşturma Ya Yani şöyle bir şey var. Şimdi siz tamam bir yarbayı gözaltına alın. Hiçbir insan dokunulmaz değil. Ama yani bir bu yarbayı gözaltına almak için emniyetten gelecek rapor beklenemez miydi? Evet. Bir parantez açayım. Dedin ya, hiçbir insan dokunulmaz değil. Başbakan ve çevresi dışında hiçbir insan tabii, değil. Tabii. Yani başbakan, bürokratları <gülüyor> ve iş adamları dışında kimse dokunurma. Ben 2007 var. yılından bu yana aynı şeyi söylüyorum. 2007 yılından bu yana. Herkes bana şey yapıyordu. Ya hayır böyle bir şey olmaz artık diyordu. Diyordum ki Zekeriya Karaman'ı Türkiye'de şu an itibariyle hakim karşısına çıkartacak gücünün olduğuna inanmıyorum diyordum. Evet. evet. Bunu 2007 yılından bu yana söylüyorum. Dört yıl oldu. Kimin doğru söylediği de ortaya çıktı. Evet. Böyle bir güç şu anda yok. Bakalım 2000 işte 2011 yılında göreceğiz o gücün Ankara'da Türkiye dolup olmadığını. Evet. Yani ben suçlu ya da susuz demiyorum. Eğer böyle bir yargılama her konuda sürüyorsa deniz fenerinde de böyle bir yargılama yapılabilmeli. Evet. Değil mi? Çok çok doyurucu. da olsaydı bugün işte deniz fenerine hiç kimsenin yazmadığı... yazm, kalem on bu deniz feneri ile ilgili olarak 3-5 kişi dışında kimse yazamıyor bu konuyu. Evet. O, Uğur Mumcu her gün belki köşesinden bunu yazardı. Evet. Aykut bu önemli yani. Şimdi seninle sohbet ederken hani bir taraftan da aklımdan geçiriyorum. E, Uğur Mumcu bugün yaşasaydı neleri yazardı diye. Şüphesiz hakikaten şimdi konuştuğumuz konular e, onun köşesinde yer bulurdu diye düşünüyorum. E, deniz Fener yolsuzluğu da bence başla geliyor. Şimdi sen girmişken oradan devam etmek istiyorum. Çok, çok haber yaptın. Evet. Ben de çok haber yaptım. Çok işte televizyonda programlar yaptık vesaire. Hakkımıza davalar açıldı gittik e, ifade verdik vesaire. E, biz o dönemde bunları yazarken Türkiye'de işte büyük basın ya da merkez medya diye tabir ettiğimiz nitelendirdiğimiz kesimde kimse kalem olma ya yani Çok büyük bir baskı vardı. İşte hatırlarsın biz Kanal Türk sürecinde de işte Kanal Türkiye bu maliye müthiş bir baskı yaptığında Kemal akıtan Maliye Bakanı o zaman. Bütün mali gücüyle yani bir devlet gücüyle üzerimize geldiğinde de ben televizyon ekranından şunu söylemiştim. Ya burada bir hukuk katliamı yaşanıyor. Hepimizin hesaplarına girilmiş, didik didik edilmiş. Uyuşturucu kaçakçılarına Terör suçlularına uygulanan muamele maliye noktasında bize uygulanıyor. Gazeteci örgütleri ses çıkarsın, hani birileri sesimizi duysun diye televizyondan biliyorsun yayınlar yaptık. Cumhuriyet gazetesi dışında o zaman yazan olmadı ve o zaman dedik ki bu büyük medya yani merkez medyaya da sıra gelecek dedik evet. Çünkü faşizm yani akepi faşizmi bunu söylemek zorundayız artık. Yani bunun demokrasiyle falan evet. alakası yok. AKP faşizmi adım adım, adım adım hedef büyüterek aslında Sayın Başbakan aklındaki şeyi, yol haritasını adım adım uyguluyor. Şimdi Doğan grubun üzerine çökmüş durumda. İşte Doğan grubu satıldı satılmadı. Kime satıldığı da biraz soru işareti hakikaten ona da bakıyoruz şimdi. Bir Amerikalı grup falan deniliyor. Onun arkasında kim var? Belki senin de aklına bazı isimler geliyordur bilemiyorum. Erken olduğu için konuşmuyorum. Hı hı. Dolayısıyla orada öyle bir satış süreci var vesaire. Medyada çok kötü bir sınav verdi Ayşut. Çok, çok, çok, çok kötü bir çok. sınav verdi. Şimdi be işte Uğur yandığımız bu bu haftada şimdi senin dediğin gibi bu Muncu şimdi olsaydı tahmin ediyorum en sert medyaleştiriler de Urmucu'dan gelirdi yine. Şimdi sakın öyle, öyle Urmucu'yu anan sayfalara filan bakmayalım diye medyada. Urmucu bunu niye yazmıyorsunuz diye sorardı. Evet. Urmucu niye e, yolsuzluğu yazmıyorsunuz? Elazığ Belediyesi'ndeki vurgunu niye yazmıyorsunuz diye sorardı. Bir tek Cumhuriyet ya da bir, birkaç basın organında mı yazılacak? Ondan sonra e, niye Deniz Feneri'nde bir türlü dava açılamadığını sorardı. Evet. İşte, e, Kılıçdaroğlu Kayseri olayını gündeme getiriyor. Belki Kayseri olayını diziklidik ederdi. Evet, evet. E, yani gazetecilik esasdan e, şu anda belki de Türkiye'de en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor. Evet. Bir açıdan bazı bir kesim için belki de en güzel dönemlerinden birisini yaşıyor aslında. Birileri de palazlanıyor mu? Evet. Tabii. Birileri de palazlanıyor tabii ki. Çok zengin oldular. Çok zengin olan bir kesim de var bu meslekten şu anda. Evet. Yani televizyonlara çıkıp her gün bildikleri ya da uzman, ol, uzman olmadıkları konuda dahi fikir beyan ediyorlar. Yani hiç unutmuyorum ya bir televizyon kanalına bir konuyla ilgili bir bağlanılacak yine bir ergenek operasyonu olmuş bir gazetenin bir yazana bağlanılacak haberim yok diyor yazar. Televizyoncu hala soruyor. Diyor ki yani yine de görüşünüzü alalım. Yasin yani görüşünüz nasıl olsa belli. Demeye getiriyor. <gülüyor> Ve adam en sonunda yani ya operasyon şöyledir, böyledir. Yani esasından bir görüş bildir etti. Yani Türkiye'de bunlar yaşandı. Yani, yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan sözü. Olur mu diyor. Yani şimdi diyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. <gülüyor> yani bu noktaya geldik yani. kutuplaşma, kutuplaşma böyle bir şeydir işte. Öyle bir şey ki spiker Ünlü, büyük bir kanalı speakere yeni operasyon olmuş 10 önce kamuoyu duymuş kişinin bağlandığı kişinin haberi yok ama onun görüşünü bildiği için anlatıyor olum ya da olumsuz evet. ondan kesinlikle bir görüş almak için ya zaten sizin görüşünüz belli yani görüşünüz belli o o bir şey istiyorum evet. demeye getirerek o kişiden görüş aldı yani ve dedi ki hergen o konu işi neredeyse her şey yapılsın demeye getirdi ıı, karşıdaki yazarda yani Türkiye yani Türkiye sorgulayan ıı, gazetecileri sorgulayan değil yani. Türkiye'deki Türkiye'de gazeteciler ıı, savcı ya da polis ıı, polis tarafından bir belge sunuluyor belki de nasıl yazılacağı bile veriliyor yani muhabirlere ve yani aynı belki, belki dedi aynı, aynı manşetten çıktı tamam, aynı, yani. aynı haberler, haberler çıktığına göre tabii yani. ki aynı gün 5 gazeteyi yani. açıyorsunuz, 4 gazeteyi açıyorsunuz. Neredeyse birebir aynı haberler çıkıyor. Evet. Ee, yani e, tabi o da gazetecilik. Ee, yolsuzluk vurgunu da araştıran da gazeteci. Ee, Urmuncu bugün esasla bence hafta haftanın 5 gün 5-6 günü yazıyor yazıyordu Urmuncu. Belki bunun en az bir günü, iki günlüğü Türk medyasına yürüdü ve en sert eleştirilerin yönelttiği dönem olurdu bu bence. Evet. Çok çok haklısın. Ben de seninle bu düşünceli paylaşıyorum. Türk medyası çok kötü bir sınav verdi. Gazetecilik mesleği ayaklar altına alındı. Dediğim gibi çok siyah beyaz ayrımı yapıldı. İnsanlar önlerine gelen metinleri sorgulamadan yazdılar. Ya da öyle emredildiği için yazdılar. Gazeteciler ve köşe yazarları bu gerilimde ya da kutuplaşmada taraf olmak zorunda kendilerini hissettiler. Önemli bir bölümü de bu işte TMSF medyasından. Çok büyük bir medya biliyorsun TMSF'nin elinde. Olağanüstü bir medya gücü vardı. Oralardan yemlenmek, palazlanmak için. Evet. Kimisi iktidara kapılanmak için. inanılmaz şeyler yazdılar hakikaten. Ama ben şunu da görüyorum. O insanlar sokakta dolaşamıyorlar. Yani ben çok Ünlü bir ismi biliyorum. Halil Nebiler anlattı bana bizim ulusal kanaldan. Bir tatil beldesinde, iki kilometrelik bir sahilde yürüyüş yapıyor. O yürüyüş sırasında insanlar öyle gözle bakmışlar ki o ünlü ismi diyelim tırnak içinde. İkinci, üçüncü gün artık o sahile çıkamaz olmuş ve bölgeyi terk etmiş. Yani ben e, Türkiye'de e, geniş kesimlerin de Evet. Bu e, medyadaki rezilliğin farkında olduğunu düşünüyorum. Tabii yani öyle bir farkındayım ki yani gazeteciliğin neredeyse artık e, geç, bir, dün ya da önceki gün ben bir TRT'de ya da başka bir kanalda izledim. Bir kişiye sordular gazetecilik nedir diye sordular. Başkalarının reklamını yapan kişidir dedi. Yani böyle bir <gülüyor> yani yurttaş bu. Şimdi yani esasdan <gülüyor> kamuoyunda ...böyle bir intiba da var yani... ...gazeteciliğin ayaklar altına da... ben yani ...bunu da söylemek bir gazeteci için... ...çok ağır bir şey bizim evet, için... Yani bir, yani ...bu meslek, bu bizim aynen. mesleğimizi... E, ...karnımızı, e, ekmeğimizi... ...bu işten kazanıyoruz. Ya Aykut, bu işi bu... düzgün yapmak istiyoruz yani... ...düzgün yapmak için her şeyi yapıyoruz. Evet Aykut şimdi bu Sayın Başbakan... ...stadyumda yuhalandığında bir televizyon spikeri hani o çok ünlü kanalın evet. bir tane televizyon evet. spikeri çıkıp, eyvah eyvah demedi mi evet olacak iş mi olacak ya. iş mi sesi kısın dediler evet. Evet. ondan sonra yani ne yani her şey birbirine karıştırdık biz evet. evet. hani gazetecilik belki hani bu son şeyde de onu konuşalım Aykut ee, sen konuşalım evet sen çok çok değer verdiğim bir arkadaşımsın ve Türkiye'de ben uğur mumcu <Gülüyor> uğur mumcu tarzı gazetecilik yani nedir o? Araştıran, sorgulayan, e, her e, gazete, bu e, söz konusu haberin bütün taraflarına yer veren. Evet. Ama e, o aldığı veriler ve e, doneler içinden de bir e, analiz yapan, onu bir süzgeçten geçiren, haberi, haberi bir süzgeçten geçiren, evrensel gazetecilik kriterlerine göre e, kalem oynatan çok az sayıda maalesef Türkiye'de e, gazeteci kaldı, haberci kaldı. Sen de onlardan bir tanesisin. E, Türk, Türk medyası, meslek örgütleri noktasında da büyük bir sıkıntı var. Evet. İşte bizim mesleki dayanışmamız, biliyorsun, gazetecilikte yok yani. Yok. Sendikalaşma maalesef. yok denecek kadar az. E, gazeteci nedir diye geçenlerde e, konuştuk, sordular. İşte bu Uğur Mumu'cu Haftası ile ilgili konferanslardan bir tanesinde. Ben şunu söyledim. Gazeteci Kamu adına hükümetleri denetleyendir. Yani gazetecinin aslında birinci görevi budur. Denetim görevidir. Yani hani niye dördüncü güçtür medya? Denetlediği için güçtür. Ve medyanın denetiminin olmadığı bir ortamda, bir sistemde demokrasiden de söz etmek mümkün değil. Medya denetimi olmadan toplumların bir yere taşınması... Ee, ya da işte o demokrasi sürekli bunların dinle e, doladığı o yüksek demokrasi düzeyine ulaşılması da mümkün değil. Şimdi Türkiye'de demokrasi demokrasi diyenlerin ilk önce yaptığı şey medyayı susturmak. Evet. Şimdi olağanüstü de bir çelişki var e, burada. Yani aslında niyet çok açık. Demokrasi istiyorsanız eleştiri açık olacaksınız. E, hatta eleştiriyi seveceksiniz. E, eleştiriye zemin hazırlayacaksınız. Yani iktidarlar bunu yapmalı. Yönetenler bunu yapmalı. Yani gazetecilik temelde halk adına, kamu adına iktidarları denetler ve aslında bizler e, kamu görevi yapıyoruz. Ben önceki iktidarların da yolsuzluklarını yazdım. O yolsuzlukların üzerine şimdi onları da yok saymamak lazım Aykut. 50 yıldır bu ülke yağmalanıyor. Tamam. 50 yıldır tamam. yağmalanıyor. Her iktidar bu halka ihanet tamam. etti bu anlamda. E şimdi biz onları da yazdık. Bu iktidar geldi. Bizim bir husumetimiz yok. Yani zaman zaman da öyle deniliyor ya, ya bunlar AKP'ye düşman. E zaten AKP ağzıyla kuş tutsa bu gazeteciler e bunları şey yapmaz diye. O, öyle bir şey yok. yani. Yok. Hani sonuçta biz birincisi gazeteci eleştirmek için vardır. Tamam işte ya doğrularını da yazıyor, yazarız. E Ama e, e, do doğru haber değildir yani. yani öyle değil mi? Mesle meslekte böyle bir şey var. Yanlış olanın peşindedir gazeteci. Yanlışı arama, hata, hatayı bulma, sorgulama onun peşindedir. E doğruyu yapmak zaten iktidarların görevi. Onu da yazsın birileri. Şimdi burada diyor efendim niye sürekli eleştiriyorsunuz? Gazeteci eleştirecektir. Evet. Eleştirecek toplum. Olur, Elbette yani eleştirecek ki toplum bir yerlere taşınsın vesaire. Şimdi programın da sonuna geldik. Çok uzatmak istemiyorum ama her iktidarı sorguladık. Her iktidarın yolsuzluk ekonomisine mücadele ettik. Evet. Bunlar geldi. Şimdi bu, bu, bu iktidarla ilgili benzer bir evet. mücadele içindeyiz. Bunlar girecek. Bir başka iktidar gelecek belki. Biz iktidarlara yani, karşı aynı tavrımız... Diyelim ki iktidara evet. geldi. Evet. Yani iktidara geldi. Ve diyelim ki önümüze bir şey, yolsuzluk dosyası geldi. İşte belediyelerden bir evet, yolsuzluk yol... dosyası geldi. CHP'li belediyelerden evet, mesela. Incağımız, Yazmayacak incağımız mıyız? Basacağız. Elbette. Yine bu yolsuzluğu yazacağız yani. Gazetecik budur yani. İktidar gazetecisi yazmazsan e, zaten o gün o kalemi bırakıp e, evine, nereye, başka bir meslek olur Gitmen gerekiyor zaten. Evet. E, bu, bunu yapan zaten o zaman gazetecidir. Evet. Bunu hep yaptık ama. Zaten iki AKP 8 yıllık iktidarda. Bundan önce de oldu. Biz bunu yapmaya çalıştık. Ben son olarak şöyle bir şey söyleyeyim. 10. ile ilgili olarak hani 10. yanıyoruz bu hafta. Sen de Cumhuriyet'e böyle ziyaret ettin. Şimdi benim 10. dediğin zaman gazeteci de böyle olmalı diyorum işte. Hep 90 yılında, Aralık ayında Zonguldak'ta maden işçileriyle o yürüyüşteki o en öndeki vurmuş aklıma gelir. Yani bir maden işçisinin oğlu olduğum için belki hep o kara aklımda. Kararını Urmumcunun yanında Şemsi Denizer, onun yanında ilan Selçuk. Hep beraber zonguldakta maden işleri bitti. <gülüyor> Yürüyorlardı. Yani gazeteci hep emekçinin yanında olmak zorunda. Yani sermayenin de yanında olabilir gazeteci ama emekçinin yanında olan gazeteci hiçbir zaman kaybetmez. Gör yani bu da işte 18 yıl sonra öldürdüğünüzde nasıl anladığınızı nasıl şey yaptığınızı gösteriyor. O fotoğraftaki 3 kişi de aslında Türkiye'nin bir nasıl bir fotoğrafı 20 yıllık süreç nasıl bir gelişim gösterdi? 90 90 yılının Kasım ay, ayının ya da Aralık ayının başında çekilen bir fotoğraf. Düşünün ortada Şemsettin Nezer var. Silahlı bir suikast kurban, evet. Uğur kurban gitti. Onun yanında Uğur var. Kol kola girdi. O bombalı bir suikast kurban gitti. Onun yanında İlan Selçuk var. 80... 5 yaşında gözaltına alındı. Ergenekon operasyonunda vücudu dayanamadı yani. ve sağlığı bozuldu ve tetikledi bu hastalığını ve bilançalçı da kaybetti. Yani Türkiye'nin işte gördüğünü yani 20 yıl önce bir emek emekçinin emeğin başkentinde maden işçileri birlikte yürüyen 3 kişinin sonu Türkiye'de nasıl olmuş? Evet. Bence her gazeteci her zaman emeğin yanında olmalı. Emekçinin yanında olmalı. Vurgunun, yolsuzun karşısında olmalı. Gazeteci'nin e, ilk, ilkesel, dünyadaki ilk görevi e, görevi budur zaten. Yani e, diğer dediğin gibi, doğrular varsa yapılan Cepet doğrular görüşürüz. varsa zaten onlar yazılacaktır. Ancak önemli olan yanlışların, yapılan yanlışların yazılmasıdır. O da her gazeteci yapamıyor işte bunu. Şu anda Türkiye'de maalesef görüyoruz. Yani bir bakan çıkıyor, bir başbakan bireykele ucube diyor, bir bakan çıkıyor, diyor ki ucube demedi diyor. Ondan sonra başbakan çıkıyor, hayır kardeşim diyor ben ucube dedim diyor. O bakan da hala yerinde oturabiliyor. Yani böyle bir komedi <gülüyor> dünyasında böyle bir iktidarın kendi içerisinde falan böyle bir iktidar sanki bir, bir toplumla dalga geçiyor. Evet, Bakın evet. çok atlandı biliyor musunuz? Yani. Atlanan bir de bir şey var bu tartışma, ucube tartışması oraya da getirdik konuyu. Ya ben esasdan hayret ettim. Yani bir başbakan konuşmasında neredeyse bir belediyeye küfür etti. Biliyor musunuz? Yani ucubeş sırasında. Bir CHP'li belediye başkanı biliyorsunuz karşıya kal, bunu almak istedi. Heykelleri biz alırız dedi. Bu da başbakanın kulağına gitmiş. Bir başka yerde yaptığı konuşmasında yani o heykeli al, münasip bir yerine koyarsın gibi bir laf etti. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı binlerce kişinin önünde böyle konuşmamalı. Evet. Bunu da gazeteler yazabilmeli. Eleştirebilmeli. Eleştirebilmeli. Maalesef e, bu konuda başbakanı bu üslubunu heykelin tartışmasının önüne geçiremedik ve öyle fazla bir şekilde eleştiremedik. Fakat yani son belki 8 yıldaki e, hani bu tarihe geçen ananın da al git gibi bir sözden sonra bir hey yani sokak jargonuna dahi kullanılmayacak bir sözü binlerce kişinin önünde kullandı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde çok tuhaf şeyler oluyor. Onu söylemek istiyorum. Evet. Çok tuhaf şeyler oluyor Aykut ve gazetecide topluma ayna tutandır. Evet. Dolayısıyla bu dönemde medyanın çok büyük bir bölümü bu ayna olma vazifesini kaybetti. Çanak oldu şimdi o çanaktan yemlenenler var beslenenler var ama biz şunu da biliyoruz Aykut hiçbir iktidarda kalıcı değil Yok. yani derler ya dünya Sultan Süleyman'a kalmadı evet. diye hakikaten onun da bilincinde olmak lazım biz koordinatlarımızı referanslarımızı bu topraklardan aldık bağımsızlıkçı özgürlükçüyüz Atatürkçüyüz Kemalistiz anti emperyalistiz ben bir gazetecinin de aşağı yukarı bu başlıklar altında bu değerlerle donanmış olması gerektiğine inanıyorum. Evet. Antimperyalist olmak, savaşın karşısında olmak, memleketin ulusal çıkarlarının peşinde olmak, bütün iktidarlara da mesafeli durmak, bir gazetecinin olmazsa olmazlarıdır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Umarım önümüzdeki dönemde daha demokratik ortamlarda kalem oynatma fırsatı ve şansı bulabiliriz Aykutçum. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Son evet. söyleyeceğim bir şey varsa onu alalım. Ben e, bugün Cüneyt Acıurek e, Cumhuriyet'te Ulmuncunun bir yazısını yazmış. İstiyorsan şeyi de programı onla kapatabiliriz. Lütfen. Ben Atatürkçüyüm. Ben Cumhuriyetçiyim. Ben An Ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım. Ben özgürlükçüyüm. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben yobazların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Ben bağımsız, özgür ve derinci bir yazarım. Yani işte e, her gazeteciye böyle bir kişilik nasip etsin diyorum ben. De. Yaşam evet, boyu. Evet. Ben de bu dileğine katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum Aykut konuğum olduğun için. Ee, sevgili dinleyenler, haftaya yine çok değerli bir konuğumla karşınızda olacağım. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.